İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Ben Beti Gül Öngen. Yeni bir yayın dönemi ve tekrar 10 küsur yıldan beri sürdürdüğümüz Önce Sağlık programı ile tekrar karşınızdayız. Özlemişiz Açık Radyo stüdyolarını ve sizlere bu programı yapmayı. Evet Beti Gül ilk program evet. bu yayın döneminin ve ilk olarak da çok doğal olarak evet. bir konuğumuz var. İstersen sen tanıt. tabii. Evet ben de merhaba diyorum Açık Radyo dinleyicilerine bu ilk programımızda bu sezonun. Bugün konuğumuz İstanbul Tabip Odası Başkanı Profesör Doktor Taner Gören. Aynı zamanda İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi kendisi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili Taner bir sürekli seni bir kongreden... Evet ben de özlemiştim. <gülüyor> bir program yapmıştık <gülüyor> evet, epey zaman evet. önce. Yani kongreden bir kongreden kapıp geldik seni. İyi Sağ olasın. Evet. Teşekkürler. Evet, partu yani teşekkür Bu benim için önemli bir onur ve bir fırsat aynı zamanda. Sağ Yani tabii sağlık konusunda birçok yenilik var, birçok değişim var. Onların hepsi konuşulur keyifli ama biz galiba bugünkü programımız pek keyifli değil. Biraz ne, iç karartıcı <gülüyor> bir program. Ne yazık En azından gibi. gelişmeler öyle. Evet, evet. <gülüyor> ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> evet, diye e, başlayalım. Evet. Şu neresinden başlasak diye ben de ilk söylemek e, durumunda kalıyorum bu cümleyi. E, tabii şöyle e, özellikle Sağlık Bakanı'nın e, vatandaşın bu yapmakta oldukları e, değişiklikleri, sağlıktaki bu köklü değişiklikleri e, açıklamak için e, özellikle sürekli böyle artık iyice bir takıntı haline getirdiği e, olay e, üzerinden Konuya gireyim diye düşünüyorum. Bu muayene meselesi yani bir tam gün ve bir muayene meselesi. Ama sadece o da değil galiba üniversite tıfa küteleri eğitemedi mi? Hepsi bir bütün. Bakın buradan yola çıktığımız zaman zaten olayın böyle resmin bütününe bakmaya evet. çalışacağız. Yani şimdi sonuçta şu söyleniyor yani işte vatandaşın doktora, ilaca çok kolay ulaşabilmesini sağlamak istiyoruz evet. deniyor. Ve e, burada da muayene olayını e, hastaneye giden vatandaşın e, muayenelere gitmeye zorlanmasını engelleyeceklerini söylüyor. E, ve bütün bu açıklama buna dayandırılmış oluyor. Aslında olay muayene ile e, yani bir ilgisi var da bu açıdan bir ilgisi yok. Yani hastanın... Muayenehanelere gitmesini işte engellemek, vatandaşı o, o zorunluluktan kurtarmak gibi bir kaygı yok esasında işin evet. temelinde. Arkasında arkasında ne yazık ki yani e, sağlık sektöründeki e, dönen para var. Yani evet, evet. E, şimdi bu tam gün dediğimiz zaman e, gerek üniversite hastanesinde olsun gerekse devlet hastanelerinde olsun hatta özel hastanelerde doktorlar tek bir yerde çalışmaya zorlanıyor. Şimdi bunu anlamak aslında tabii oldukça kolay bazı şeyleri bilince. Nedir bazı şeyler? Bir kere bu Türkiye'deki bütün bu büyük hastaneler açılıyor. Birçok fakülte hastanesi açıldı. Özel tıp fakülteleri açılıyor. Onların hastaneleri var. Özel sektörde 1997'de 166 falan civarında bir hastane varken şimdi 480 hastane olmuş durumda. Şimdi bu hastanelerde bir sürü büyük devlet hastaneleri de açılıyor. Bu hastanelerde sağlık hizmeti verilecek. Neyle de dönecek bu? Kimle de dönecek? 600 bin tane sağlık çalışanı yine. Bu 600 bin sağlık çalışanın 110 bini 120 bini doktor, 110 bini hemşire ki bu OECD ülkeleri içerisinde yani bu Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde Türkiye'de hani oraya girmeye çalışan ülke olarak hemşire ve doktor sayısı en düşük olan bir ülkeyiz. Yani bu personelle giderek hızla büyüyen bir yandan da kamu özel ortaklığı dediğimiz bir oluşumla açılacak olan işte 20'nin üzerinde bir şey var. Sağlık kampüsleri var daha büyük. Sağlık turizminden söz ediliyor falan. Tabi bunların dönebilmesi için var olan sağlık insan gücüne siyasal erkin bu işte uğraşan erkin hakim olması lazım. Onun için böyle işte muayenelerde şurada burada falan doktorların çalışmaması gerekiyor. Oraların tapanması gerekiyor. Oralara işte giden hastaların, oralara akın giden işte paraların falan tamamen toparlanması gerekiyor. Nereye gidecek? Gayet kolay basit yani çok önümüzdeki resmi görmeye başlıyoruz. Bir, büyük hastane zincirlerine gidecek. İki, tıp fakültesi hastaneleri de dahil olmak üzere kamu hastane birlikleri diye şimdi yakında birkaç güne kadar çıkarılması beklenen hepimizin bildiği bir yasal yasa şey tasarısı var. Bu Sağlık Bakanlığının teşkilatını tamamen değiştiriyor ve bunun içerisinde aynı zamanda Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu diye bir e, hizmet birimi var. Burada hastaneler örgütleniyor. Hastaneler nasıl örgütleniyor? Kamu hastane birlikleri adı altında. Mesela İstanbul'da 3-4 tane büyük şehir oluş, 3-4 tane kamu hastane birliği olacak ve bunun dışında hiçbir hastane kalmayacak. Hep, hastaneler. hepsini birleştirecek. Hepsi yani, bunu bunun, içine, bunun içine girecek. Ve bu hastaneleri de yöneten Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'nun bir yönetim kurulu olacak. Bunun içerisinde ticaretle uğraşan e, kurumlardan temsilciler yani doktor temsilciler çok az. Yani e, işin ticaretini bilen insanlardan oluşan büyük bir mütevelli heyeti bir e, yönetim kurulu. Sekiz veya dokuz kişine oluşan. Üniversite hastaneleri de dahil bu. Üniversite şişe. hastaneleri de şöyle dahil edilmeye çalışılıyor. Mart e, veya Şubat ve Mart 2011'de iki tane peş peşe yönetmelik belki de aynı günde çıktılar. Bunlar bir tanesi üniversite hastanelerinde doktorların, öğretim yerlerinin performansa dayalı çalışmasını öngören yönetmelik. Ötekisi de <gülüyor> işbirliği yönetmeli diye bildiğimiz bir yönetmelik çıktı. Bu işbirliği yönetmeliğinde 850 bine kadar nüfusu olan illerdeki tıp fakültesi hastaneleri zorunlu olarak bakanlıkla işbirliği yapmak evet. e, durumunda. Evet. 850 Aslında, binin üstünde olanlar için de eğer isterlerse başvururlarsa rektörlükler işte başvururlarsa işte bize bağlanacaklar evet. falan. Şimdi müsaade ederseniz Hı. ben şöyle bir noktadan girmek istiyorum. Çünkü anlaşılmayan bir şey var gibi geliyor bana. Yani mesela taksiye biniyorsunuz, taksi şoförüyle konuşuyorsunuz. Veya işte sokaktan birkaç kişiye sorduğunuzda veya arkadaşınıza. Aslında konunun halk tarafından çok iyi anlaşılmadığını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi tam gün. Hala bizim halkımız şöyle biliyor. Siz bu konuya açıklık getirirseniz ben çok sevineceğim. E, muayenehane açanların... E, yarım gün çalıştığını, e, muayenehane açmayanların e, tam gün olduğunu, canım hocalar da işte tam gün çalışsınlar deniyor. Ama aslında durum öyle değil değil mi? Şu anda herkes tam güncü bu konuyu biraz önce bir netleştirelim mi? Şöyle tabii ki bu tam gün yasası 2010 <gülüyor> Ocak ayında 30 Ocak'ta çıktı. Sorabildiğiniz bildiğiniz gibi Anayasa Mahkemesi süreci başladı. Anayasa Mahkemesi'nde işte tekrar bu hak geri geldi. Ardından bu sefer bakanlık başka bir yoldan muayeneleri kapatma yoluna gitti. Danıştay süreci neyse bunu uzatmayayım. Ama bu kanunu çıktığı sırada özel muayene oranı, e, muayeneye sahip olan yani %10 10, 10 evet. 12 falan yani. %90'ı zaten muayeneli. Bu, muayene bu niye kapanmıştı özel muayeneler? Neden kapanmıştı? Aslında özel muayeneler yasal olarak e, bir haktı ve doktorların birçoğu esasında e, buna mecbur kaldıkları. Özellikle üniversite öğretim üyeleri yani öğretim üyeliği zor bir iştir. Yani bütün günümüzü oraya ayırmak durumundayız biz. Ama devlet diyordu ki bize yani ben işte verdiğim maaş, döner sermaye hani çok yeterli olmuyor. İstiyorsa mesela hastanede özel muayene diye bir şey vardı biliyorsunuz. Hani hoca parası diye söyledik. <gülüyor> bu bir yasal düzenlemeydi ve insanlar ya o şekilde bir katkı alıyorlardı ya da muayene açma yoluna gidiyorlardı. Mecburen açıyorlardı yani bu çok bile istenen bir şey değildi. Ama Buna karşılık devlet hastanelerinde biraz daha durum farklıydı. Orada belki hakikaten muayene olayı daha ön plana çıkıyordu. Ama bu da gene sağlık sisteminin durumundan kaynaklanan bir şeydi. Ama bu 2004 yılında performansa dayalı değinen ki bizim aslında gerek tıp eğitimimize gerekse sağlık hizmetine bence bu sisteme dinamit gibi etki eden bir olay bu. Performansa dayalı bir ödeme şekli. Peki şu anda ee, bütün bu, haricim... 2004'ten beri evet. bu var. Dur. Ve zaten bakanlık hastanelerinde bu nedenle muayeneler kapanmıştı, kapanmıştı çoğu yani. Hı. Hı. Son kalanları da kapatmak üzere bu manevra yapılıyor. Bu, bu girişim yapılıyor. Burada zaten hangi hastayı hangi nereye başvurmaktan kurtaracak yani hangi muayene ne? Muayene ne olayı kalmadı ki zaten yani. Hem o hem ee, de şunu yani muayenehanesi olan öğretim üyesi de zaten beşe kadar çalışıyor mu hastanede? Ee, tabii ki bir de o var. İşte onu yani bu, bu, bu şöyle e, bu tam gün yasası çıktığı zaman hani muayene de çalışmaya devam etme hakkı anayasa mahkemesi sürecinde geri geldi dedik ama bu tam olarak eski haline döndü anlamında değil. Doğru bir noktayı e, açıklama fırsatı verdiğiniz. Eskiden işte saat 1'e 2'ye kadar yani part-time çalışma olayı vardı. Bu kanunla herkes full-time çalışmaya başladı. Ne oldu? E, Muananesi olan da 8-16-30 e, çalıştı. Muananesi olmayan da 8 16 çalıştı. Ve bu şekilde herkes, he, halen de öyle. Herkes tam gün çalışıyor. Şimdi tabii. Tamer aslında benim elimde de var. Muhakkak siz incelemişsiniz. Türkiye'de sağlıkta dönüşüm programı değerlendirme raporu 2003-2010. Bu rapor e, üzerinde bir takım e, bilgiler var raporun içinde. Bir de Birikim Dergisi'nin Ağustos-Eylül 2011 sayısında Tanıl Bora, e, TTP Merkez Konseyi Başkanı Doktor Eriş Bilaloğlu ile sağlık politikaları ve hekim hareketi üzerine bir Hı -hı. röportaj yapmış. Hı -hı. İlginç şeyler var orada. Evet. ders edersen oradan bir şey soracağım. Hı -hı. Şimdi bir kere... Bütün bu sağlıkta dönüşüm ki ben bunun adına sağlığın ticaretleştirilmesiyle tamamen eş anlamlı bir, evet. e, bir dönüşümdür bu. Evet. Yani sağlığın ticarete dönüştürülmesidir. Yani senin başta söylediğin aynı hiçbir farkı yok. Ama ilginç olan bir nokta var toplumda halkta e, memnuniyet oranının çok yükseldiğine dair. Şimdi haklı olarak TTB diyor ki biz dün olumsuz ne yapıyorduk da... Şu an yapmayarak memnuniyete katkı sunuyoruz. Dün olumlu ne yapmıyorduk da bugün yapıyoruz? Bir tıp fakültesinin öğretim üyeleri hastalara bakmıyorlardı artık bakıyorlar mı? Hekimler dün hastalara bakmıyorlardı artık bakıyorlar mıydı? Neden bu memnuniyetin artışı ısrarla vurgulanmakta? Şimdi bu memnuniyeti şöyle bir kere... 1982 Anayasası'nda 100, şey 56. madde sağlık hakkını düzenleyen madde, o maddede çok önemli paragraflar var. Yani daha önceki 49. madde çok birkaç cümleydi ama orada özellikle şu anda yaşadığımız durumu o kadar güzel formüle eden şey var ki orada devlet sağlık hizmetlerini kamu ve özel kurumlardan alır diyor. Ve devlet bu kurumlar üzerinde denetleyici konumda bulunur diyor. Bu, bu, bu şekilde özetleyebilirim. Şimdi bu, bunun işte teorik dönemi 2000, 1982 ile 2002 arasında oluşturuldu bu Dünya Bankası'nın ve IMF'nin sağlıkta özelleştirme olayı. Evet. Şimdi sağlıkta özelleştirme olayı ne oldu? Özel hastaneler 2000'li yıllardan itibaren inanılmaz bir şekilde artmaya başladı. Evet. Ve ne oldu? Özel hastanelerden hizmet alma işi aşağı yukarı 2002'de sonra evet. başladı. Özel hastanelerden hizmet alma işi başladı. İsteyen istediği yere gidiyordu. Bu arada aile hekimliği kuruldu. 2005'te başladı. Aile hekimliğinde en önemli şeyden bir tanesi seks zinciriydi. Aile hekimliğine başvuran, başvurmadan büyük hastanelere gidilmeyecekti. Ama bu böyle olunca 2004'te performansa dayalı ödeme başlayınca bu sefer aile hekimleri hasta göndermeyince performans düştü. Ve bu yürümedi. Böylece insanlar aile hekimine başvurabilir, duruma geldi özel hastanelere başvurabilir, duruma geldi devlet hastanelerine, her tarafa, fakülte hastanelerine her tarafa. Bir tanesi memnuniyetin bir tanesi bu. Zaten amaç insanları yani hastayı doktorla bir araya getirme en önemli şey. Şimdi bu işin dönmesi için bunu sanki bir önemli güzel tabii ki yani iyi düzenlenmiş gerçek sağlık hizmetinin verildiği bir sistemde Vatandaşın doktora gidebilmesinin sağlanması tabii önemli bir şeydir. Fakat burada doktora gidildi de alınan hizmete bakmak tabii, lazım. Tabii. Şimdi üçüncü basamak değinen şeyin ne olduğunu acaba kaç kişi tabii. biliyor? Ne ne anlama geliyor? Az çok biliyorlardır da. Bugün üçüncü basamak, mesela tıp fakültesi bir üçüncü basamak hastanedir. En çok e, böyle özellik gerektiren, en zor işlemlerin yapıldığı, en çok zor ameliyatla yapıldığı yerlerdir buralar. Şimdi ben geçen gün bir öğretim üyesi arkadaşımın polikliliğine gitmiştim. Ee, dedi ki bana gelen 10 hastadan bir tanesi sadece benimle tabii. ilgili bir e, hastalığa sahip geri kalanı alakasız hastalıklarla geliyor ve buraya Hı. başvurabiliyor diyor. Şimdi vatandaş tabii ki gidiyor öğretimesini bulabiliyor işte hastanelere başvurabiliyor. Tabii ki bu memnuniyet e, buradan kaynaklanıyor. E, ben yani bu... bir şey ekleyebilir miyim buna? Çok özür dileyerek. Tabii. Şimdi öyle diyorsunuz ama e, vatandaş aynı zamanda. Şunların da farkında olmaya başladı artık diye düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi hani ücretsiz e, sağlık hizmeti hani özel hastaneye de gitse diye böyle bir e, şey yap duyuru yapılmıştı. Ama artık vatandaş gittiğinde itiraz ede ede katkı payı ödüyor. Özel hastanelerin bir kısmında belki siz bize onları daha iyi anlatırsınız. Ben ana başlıkları söyleyeyim. İki birçok ilaçlar e, ödeme listelerinden çıkarıldı. Vatandaş onun parasını cebinden ödüyor. Benim bildiğim... E, bir, bir şey daha var. E, tıbbi e, sarf malzemeler. Mesela bunu öderim sana diyor. Vatandaş mesela şeker çubuğunu gidiyor alıyor... Ama ondan sonra gidip onun parasını SGK'dan almak filan onlar çok uzun süreç onun cebinden çıkıyor. Yani böyle şeyler var artık vatandaşın cebinden sağlık için belli bir miktar para çıkıyor. Yani eski sistemde bir takım aksaklıklar vardı. Düzeltilmesi gereken şeyler vardı. Şu anda onlar gideriliyormuş gibi görünse de aslında fotoğrafı evet. uzaktan biraz baktığınızda bütün bu iyileştirme gibi görünenler büyük bir özelleştirme projesinin parçası gibi değerlendirilebilir değil mi? Gibisi fazla bu böyle bir şey evet. çünkü zaten 2008'de bu Avrupa Birliği uyum çalışmaları evet. çerçevesi içerisinde imzalanan protokolle sağlık alanının özelleştirilmesi karar altına alındı yani sağlık alanı özelleştirilecek. Evet. Evet. Bu, özelleş... yani bu, bu çok önemli. Ee, bu çok önemli tabii. Evet. Evet. Bunu ne, ne Avrupa Birliği şeyinde uyum kapsam... yasaları, yasaları kapsamında. kapsamında bir şey imzalandığını biliyorum. Onun ayrıntısını belki hı hı. şimdi tam hemen dokümanlarda var. Ama böyle yani. Demin şey de dediniz, Dünya Bankası ve IMF. O zaten bu program aynı zamanda Dünya Bankası destekli bir program. Program, sağlıkta evet, özelleştirme. Evet, hadi müzik dinleyelim. Evet. İçimiz <gülüyor> Evet, hadi. Şimdi bugün ilk programımızda üç parça var. Bunları bugün ben seçtim. Önümüzdeki hafta Beti seçtikleri gelecek. Ben önce bir Erivan'dan, bir şarkıcıyla programa başlayalım. Şöyle bir damardan girelim. Nune, çok meşhur, ünlü bir Ermeni sanatçı. Wui Nareys'in bir parçayı seslendirecek. O kadar Anadolu ezgileri var ki bakın beğenecek misiniz? 8 Ekim 2011 e, 94.9 Açık Radyo'da canlı yayındayız ve Fosör Doktor Taner Görenler İstanbul Tepe Odası Başkanı ile önce sağlık programında canlı bir e, söyleşimizi sürdürüyoruz. Evet. Efendim sözsüz devleti. Ve, ve bizim programımızın sloganında olduğu gibi Türkiye'de şu anda sağlık konusunda olup bitenleri Evet. Ee, sevapları, günahları, etik olanları, olmayanları tam uydu bu programın da konusuna. Evet. Bence onları konuşmaya çalışıyoruz. Ee, sayın Hocam, e, bize bir takım e, işte anayasa mahkemesi kararları vardı. Sonra bir takım kan hükmünde kararnameler çıktı ve şu anda e, sağlık sisteminde hastanelerde hem özel hem tıp akütesi hastanelerinde bir yer yerinden oynadığı bir takım değişiklikler var. Bunları anlatıyordunuz ilk bölümde. Peki bunun sonucunda bu sakıncalı diye bahsettiğimiz durumun sonucunda ne gibi sorunlar ortaya çıkabilir? İsterseniz öyle girelim. Şimdi bu <gülüyor> sağlıkta dönüşüm sürecinde artık sona doğru yaklaşılıyor. Yani bu kan evet. hükmüne karnama çıkıp da kamu hastane birlikleri de oluştuktan sonra... Geriye işte ka sağlık kampüslerinin inşası kalacak ve böylece büyük bir sağlık sistemi e, oluşmuş olacak. Şimdi bu sağlık sisteminde e, doktor sayısı tabii yetersiz olacağı için hemşire sayısı da son zamanlarda gündemde olan... Evet. Konuya da girmiş olayım ardından diğer etkileri esas önemli etkileri söyleyeceğim. Bu yabancı doktor, yabancı hemşire getirmekten. Yaklaşık bir süre önce hani dışarıdan biz hasta getireceğiz, bizim ülkemizde tedavi olacaklar diyorduk. Şimdi hasta gelmeye bıraktık, doktor getirmekten bahsediyorduk. Yani işte o hastalar gene gelecek. O hastanın gelmesi evet. tabii önemli. ki önemli. Gelecekler, <gülüyor> onu hedefleniyor bu sistem, o hedefleniyor ama. Onlara hizmet edebilmek için hakikaten çok sayıda e, özel hastane açılacağı in, açıldığı in, için diyorsunuz. Tabii insan gücü e, yetersiz. O yüzden e, tabii ki sonuçta kazanmak e, açısından baktığımız zaman gelecek olan doktorların ve hemşirelerin e, onlara ödecek olan ücretlerin evet. de düşük olması e, beklenir. Şimdi bu düşük olma olayı nasıl sağlanabilir ancak kendi ülkesinde tersiz eğitim görmüş ya da işte kendi ülkesinde daha düşük ücret alan insanları buraya çekmek böylece buraya gelecek olan insanların ne şekilde seçileceği, bir takım sınavlardan geçirip geçirmeyeceği, bir takım kriterlere dikkat edilecek mi? Çünkü yabancı doktorlar birçok yerde bizim doktorlarımızda, Türk doktorları da hı hı. işte Amerika'da evet. şurada burada çalışıyorlar ama oradaki o çalışma koşulları böyle her önüne gelen gidip çalışamıyor. Evet. Eğer böyle bir seçim uygun ve gerçekten yeterli bir seçim yapılırsa, tabii ki sonuçta ihtiyaç varsa çalışır yani o işin oyunu ama burada işin Püf noktası şudur. Buraya bu insanların getirilmesinin nedeni sağlık hizmetinin yeterince verilebileceğini sağlamak açısından personel yetersizliği, insan gücü yetersizliğini tabii ki bu şekilde kendi işte insanımızı yetiştirinceye kadar böyle düşünüyor. Şimdi insan yetiştirme meselesine buradan geliyoruz. Evet. Bu sistemin en çok vurduğu nokta sağlık sisteminde çalışacak insanların doktorların, hemşirelerin yetişmesi meselesi özellikle de doktorların tıp doktorunun yetişmesi, uzmanların yetişmesi konusunda çok ciddi sorunlara yol açacak nasıl yol açacak? Şimdi performansa dayalı sistem özellikle bu işe önemli bir darbe indiriyor bir kere performansı attırmak için çok hasta mesela bakmak gerekiyor çok hasta muayene etmek çok, hasta, çok ameliyat yapmak gerekiyor bunun için siz ne yaparsınız, kolay ameliyatları tercih edersiniz. Bugün böyle kırmak için e, komplikasyon yaratabilecek gerçekten özel nitelik isteyen ameliyatlara kimse girmek istemiyor şimdi. Bu bu gerçekleşmeye başladı. Bir de. Gerçek ameliyat indikasyonu olmayan, gerçek işte anjiyo indikasyonu olmayan insanlara da anjiyolar ameliyatla yapılıyor. Hmm. Ve bunlar tabi basit işlemler değil. Gene de kendilerine göre komplikasyonlar olan, bir takım sağlık problemleri yol açabilecek olan işlemler. Bunların aşırı derecede yapılmasını getirecek bir. Bir yandan da e, tabi ki eğiticiler, eğitimci kadroları e, performans uğruna bir yerde eğitimi göz ardı edecekler ister istemez. Yani ona ayıracakları zaman azalacak hatta şöyle bir şey bu işletmeler yani hepsi kamu hastane birlikleri işletmeler olacak ya şimdi biz bunun örneğini şeyde yaşıyoruz aslında Marmara, Marmara. Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde <gülüyor> mesela orada öğretmeniz arkadaşlardan duyduğum, aldığım bilgide göre mesai saatleri içerisinde eğitim yaptıramazsınız mesai saatleri <gülüyor> dışında eğitim yaptıracaksınız ya da işte şu kadar eğitim saati ancak siz ayırabilirsiniz gibi kısıtlamalar bu daha sonraki zamanlarda bu çok daha Tabii. fazla ön plana gelecek yani sonuç olarak tıp eğitimi inanılmaz derecede bir darbe e, alacak ve e, ben buna biz, biz bunu artık yani tıp eğitimde yıkım diyoruz. Yani yıkıma yol açacak bir sürecin içine girdik. Sonuçlardan en önemlilerinden bir tanesi bu tıp eğitimi. İkincisi, ikincisi de tabi e, hizmet kalitesinin çok düşeceğini. Hocam hizmet kalitesine e, geçmeden, daha sonra geçmeden şunu da araya ekleyebilir miyim? Yani şu anda da e, öğretim üyeleri full time Saat buçuk 500e kadar çalışmak zorundalar zaten çalışıyorlar. Evet. Dışarıda muayenehanesi varsa hastanelerde mesela ameliyata giremiyor değil mi artık? Reçete yazamıyor. Şimdi, şimdi bir yandan ya işte bunlar sadece 650 kişi işte, işte onlar kaldı deniyor. Ama bir yandan da özellikle onların da işte hani muayenelerini bir an önce kapatmak için inanılmaz bir gayret sarf ediliyor. 26 Ağustos'ta yangından mal kaçıyor gibi bayram öncesinde hemen bir kanun hükmünde evet. karna tam gün yasası tekrar çıkartıldı ve bu sizin söylediğiniz şey ortaya çıktı. Yani muayenede çalışmaya devam etmek istiyorsan diyor öğretim üyesine sen sadece hastanede ders verebilirsin. E, pratik yapmak için bile hastaya dokunamazsın gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Evet şimdi peki yani hani tıp eğitimi dedik mesela bir cerrah. Tabii yani. Veya işte vizit yapan öğretim üyesi hastasına dokunmadan onu pratikte hani tıp bir sanattır denir pratikte gösteremiyorsa bu öğrenciler şimdi mesela biz de hepimiz İstanbul Tıp Fakültesi'nin öğretim üyeleriyiz yaşıyoruz öğrenciler panik halinde şu anda biz kimden eğitim alacağız diyorlar çünkü evet. hocalar dışarıda bir bağlantısı varsa beşten sonra ameliyata Çok giremiyor. Önemli. Ya sonuçta bu şimdiki durum bir süre sonra belki düzelecek. Yani bu aslında geçici bir durum. Ben uzun vadede biraz olaya bakıyorum. yani Bu sonuçta gerçekten çok değerli öğretim üyeleri gecesini gündüzüne katarak herkesin yapamadığı işlemleri yapar hale gelen, kendini yetiştiren, büyük özverileri çalışan ve tabii ki doğal olarak bunun karşılığında emeğinin karşılığını almak isteyen öğretim üyeleri... Diyelim ki bu ikilem karşısında şu anda muayenehanesini kapatıp ben esas benim misyonum öğretim üyeliğidir. Üniversiteme döneyim ve çalışayım diye düşünüyor. Ben de bunlardan birisiyim ve böyle düşünüyorum. Dün, çünkü benim misyonum bu. Yani ben insana şey ülkeye insan yetiştirmek için esas şu ana kadar işimi bu nedenle yaptım. Ben şimdi şey düşünüyorum nasıl bir yere döneceğim? Bakanlığın kontrolünde... Performansa dayalı bir şekilde para alacağım ve ne kadar alacağım da belli olmayacak. Emeğimi karşılığında alabilecek evet. miyim? Hani Burada iş mecburen bir paraya getirmiş olduk ama yani sonuçta emeğin karşılığını almak diye bir şey var. Bu sağlıkta dönüşüm programının esas amaçlarında bir tanesi şimdi eğer madem ki para kazanmaktır diyoruz ve iş ticarileşecek diyoruz. Burada üretilen işe işi üretenlere verilen ücretin düşürülmesi tabii ki kazancı onların kazancını buraya işte kaynak aktaranların işte sermaye yatıranların kazancını artıracaktır. O halde bu sistem aynı zamanda hekimi, diğer sağlık çalışanlarını düşük ücretli çalışanlar haline getirecek ve yani hekim emeği ucuzlatılacak hatta diğer sağlık personelinde taşeronlaşma Olayı şimdi artık bayağı bir yerleşmiş durumda. Sağlık Bakanlığı Türkiye'de taşeron işçi çalıştıran en fazla çalıştıran kurum Hı. durumunda. Bir süre sonra doktorlar da bu taşeron sistemi içerisinde değerlendirilecek ve o sistemle onlar bir yerde istihdam edilir duruma gelecekler. Şimdi düşük ücrete çalışan hekimlik gibi son derece yani özveri gerektiren hani her meslek önemlidir ama yani burada insan sağlığı direkt olarak ilişkili insan sağlığı ilişkili olan bu meslekte. Emeğinin karşılığını alamadığı duygusu içinde olan insanlar giderek çoğalacak. E sonuçta <gülüyor> yani çalışmak olayında para mutlaka gündeme gelir. Burada halkın genellikle yanlış anladığı işte doktorlar zaten çok para kazanan insanlar ve bu yapılanlar onların parasını azalttığı için işte böyle hareketlerde bulunuyorlar. Para için bunları yapıyorlar falan. Aslında inanın yani 120 bin doktor var. Bunlar içerisinde belki. Çok para kazanan 10 bin desek geriye kalan 110 bin hekim aslında böyle bir şey düşünmüyor ve hepsinin kaygısı ileride bu ülkede nasıl bir sağlık ortamı olacak bunun kaygısı içerisinde 10 yıl sonra bu ülkede gerçekten yetersiz eğitimli doktorlar uzmanlar olduğu bir sağlık sistemi ve belki çok büyük oranda üretilen bir sağlık hizmeti ama niteliği son derece düşük bir sağlık hizmeti olacak. Ya yani biz bizim esas kaygımız ve vatandaşın evet. anlaması gerektiğini düşündüğümüz Nokta bu. Önemli evet. e, tabii. Çok radikal değişikler oluyor herhalde bir 20 sene 50 sene sonra şu yaşadığımız yıllardaki değişimin nedenli köklü ve önemli olduğunu belki uzaktan görünce daha iyi algılayacağız. Kalırsa. Gibi. Evet bir parça daha dinleyelim isterseniz Marta Wangright'tan dinleyeceğiz. Bu e, müzisyen Edith Piaf'ın parçalarını yorumluyor e, kendisinden La Fille isimli parçayı dinliyoruz. Les erreurs qui éclatent et rebondissent autour de moi et perdus parmi ces gens qui me bousculent étourdis désemparés je reste là quand soudain je me retourne il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras Entraînés par la foule Qui nous traîne, nous entraîne Écrasés l'un contre l'autre Nous ne formons qu'un seul corps Et le flot s'est rends et Nous pousse enchaînés l'un et l'autre Et nous laisse tous deux épanouis Livrés et heureux Entraînés par la foule Qui s'élance et qui danse Une folle farambole Où demain reste soudés Parfois soulever nos deux corps et lancer sans valeur, et retombe tous deux épanouis, dénivré et heureux. Et la joie éclaboussée par son sourire me transverse au fond de moi Mais soudain je pousse un cri parmi les rireeux Quand la foule vient llargir entre mes bras Emportz par la foule qui nous traîne nous entraîne nous éloigne l'un de l'autre Je lutte je mets débats. Mais le son de sa voix s'étouffe dans les rires des autres Et je crie de douleur, de fureur et de rage et je pleure Entraînée par la foule qui se lance et qui danse Une folle parentale, je suis emporté au loin Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole L'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé Marta Wainwright'dan dinledik ki Edith ünlü parçası La Fule'u seslendirdi. Saat 13.40. 94.9 açık radyoda önce sağlık programında canlı yayındayız ve profesör Doktor Taner Gönen'le biz Türkiye'de sağlıkta dönüşüm programını ülkemizde sağlık bakanlığı tarafından hani bir devrim niteliğinde bir gelişme olarak anlatılan ama bana kalırsa sanıyorum diğer Döker, arkadaşlarım da buna en fikirdir. Sağlıkta özelleştirme programını konuşmaktayız. Hı hı hı. Ve dedik ki e, siz bize hani e, yanlış uygulamalar olduğunu anlatıyorsunuz. Hani biliyoruz ki eğri ok doğru yol almaz. E, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya, benim <gülüyor> Ve bu yolda da tıp doktorlarının iyi doktorun yetişemeyeceğini konuştuk. Bunu anlatmaya çalıştınız. Ee, peki e, bu son bölümde de isterseniz e, vatandaş bundan nasıl etkilenecek? Vatandaş Neler memnun. yaşayacak? Şimdi memnuniyet artmış. Evet. Bakanlığın bir şeyinde öyle diyor. Ben diyor sıra beklemiyorum. İstediğim doktora muayene oluyorum. Oh ne güzel her yerden her yere gidebiliyor falan. Şimdi bu memnun vatandaş memnuniyet. neler yaşayabilir? Memnun vatandaşı ne bekliyor? Ne bekliyor <gülüyor> onu bir alalım sizden. Evet şimdi zaten bu sistemin esas amacı vatandaşın doktorla daha çok karşılaşmasını sağlamak. Daha evet. çok karşılaşsın ki daha çok reçete yazılsın, daha çok tetkik istesin. Ama şimdi doktorluk aslında bir usta çırak işidir diyoruz, bir sanattır diyoruz. Yani doktor bir kere hasta ile konuşamadan onunla bir iletişim kurmadan bu, bu, bu böyle bir olay doktorluk olayı değil yani doktorla karşı karşıya geldiniz daha ne şikayetiniz var diye sordu ama süre bitti 5 dakika zaten soyulmak için giyinmek için zaman yok falan asistan arkadaşlar sürekli bunu söylüyorlar hani vatandaşın de çekmemek için birkaç tane tetkik istiyor ki zaman kazansın diye şimdi bir büyük hastanede 7 bin, günde 7 bin poliklinik yapılıyor ve düşünün bunlar 5 dakikada bir hasta doktor karşılaşıyor ama 5 dakikada bir muayene oluyorlar. Bu 5 dakika içerisinde istenen tetkik ne kadar doğru, verilen ilaç ne kadar isabetli. Ya bunları düşündüğümüz zaman bunların aslında günün birinde büyük meblalar tutuyor. Bunlar zaten sistemin istediği bu. Çok dönsün iş yani çok tetkik istesin, çok ilaç yazılsın. Sürümden mi kazanılıyor? Sürümden kazan, kazan. Zaten, <gülüyor> zaten şöyle hani bakanlığın, vatandaşın memnuniyeti açısından önemli yaptığı işlerin bir tanesi ilaç fiyatlarını önemli ölçüde düşürdü. Evet. Demek ki zamanında gereksiz yere çok aşırı bir faiz fiyatla bize ilaç satılıyormuş. Güzel, bunu yapmak güzel ama siz bu ilaçları... Düşürdünüz ama bunu çok sayıda satarsanız aynı şeye gelecek. Aynı şey geliyor Tabii ve bir, zaten ilaç harcamaları 2002'den bu yana 3 ve beş falan artmış bir gibi. Bir büyük hastanede günde 7000 bin randevi e, evet. oluyor. Türkiye'de her gün yarım milyon hastanın polikliniklerde Üf, görüldüğü falan sayıda. gibi bir rakam bir şey. duydum yakın da. Bir e, evet günde 7000 bin poliklinik yapılıyor ve bu 7000 bin poliklinikte hasta memnuniyet oranının da baş ekim. Yani ben şaşırdım ya 98, %98 dedi. E şimdi yani gayet memnun tabii geliyor, dönmüyor, alıyor, reçetesini alıyor. İleci bol miktarda, alıyor, miktarda bir değişiyor. De şey Ama o yani, 3 dakika, 5 dakika içinde yani, nasıl bakılabiliyor? Onun burada, farkında değil o zaman. Burada esas daha vahim olan bir şey. Yeni yetişmekte olan kuşaklar. Ben... Artık benim bir doktorluk anlayışımı anlattığım zaman bana bazıları şimdi şunu demeye başlıyorlar şey, yani sen, senin doktorluk Çok iyi buluyorlar. Yani, şey de. romantik doktorluk Daha, diyor de. bana yani ben önce hastayla konuşacaksın onun evet. derdini anlayacaksın ondan sonra onu güzel bir muayene edeceksin. Aslında hastalıklardan %80'inde bu sıfır bununla teşhis tabii, koyuyoruz tabii, biz. Tabii, tabii, tabii. Yani hatta o görüntülemeler... Hatta bunu yapmadığınız da, zaman ne kadar görüntüleme yaparsanız yapın tabii, en tahalı görüntüler de. bile işe yaramıyor. Yani şu şu bizim yapmakta olduğumuz... Bitiyor anda, o, o. Bu e, bakış bitiyor biliyor musun? Ve e, doktorluğun acayip. bu olduğunu zanneden bir kuşak yetişecek evet. ve zaten o zaman iş işten geçecek. O, biz, ben ona geri dönüşümsüz dönem <gülüyor> diyorum. Yani şu anda az çok durumun farkındayız. Öğrenciler az çok evet. anlıyorlar. Ama bir süre sonra <gülüyor> geçmiş olsun diyeceğiz yani yapacak, iş kalmayacak. Yani sonuç olarak bu gidişat hizmetin kalitesini inanılmaz derecede düşürecek. Yani ben e, inanın hekimlik keyfi artık kalmadı. Yani e, böyle çok severek yaptığım bir mesleği. Ya, Tatmin e, oluyorsun e, yaptım işte. Evet. Yani. Şimdiye İçine kadar daha da, ben hiç e, yani şansım yaver gitti. Hep hastalarıma yeterli zaman ayırarak muayene ettim. Yani böyle iki arada bir derecede baktığım Hı. bir mecbur hizmette sigortalı da çok geç saatte çıkmak zorunda kalıyordum. Hocam, olabildiğince. Hocam fakülte derslerinde şöyle bir oldu. şey vardır. Hastadan öykü alma diye. Değil Değil mi? Hani hastadan öykü alırsınız evet. ve o öykü de zaten sizin hani elle yaptığınız muayene gibi e, işin yarısını oluşturur. Şimdi bu 5 dakikada o öykü nasıl olmaz, alınır olmaz. alınabilir. Marmara Üniversitesi'nin lisesine baktık. 8 dakikada bir atıyor. Düşünebiliyor musunuz? 8 dakikada bir Tıp Fakültesi Hastanesinde. 6 dakika biz 8 dakika. Temel bilimciyiz. Sen önemli bir e, klinik dalda öğretim Semiyoloji dersi önemli bir ders midir? Son derece önemli bir ders. Semiyoloji bir... dersinin Tıp Fakültesi müfredatından kaldırılmakta olduğunu biliyor musun? İstanbul Tıp Fakültesi müfredatından çıkıyor buna Erkan gerek var mı diyor. Yani söylesin. Yani ben şimdi eğitim çalışmaları içinde bulunuyorum bir yandan da İstanbul Tıp Fakültesi o nasıl bir şey yani bunun çok önemli bir şey olduğunu hala biz konuşuyoruz. Yani müfredatı gözden geçiriyoruz. Ama bu gidişle eninde sonunda bu dediğin yani şey olacak yani. yani. Dünya Aynı Sağlık alayım. Örgütü'nün e, muayene süresi olarak önerdiği süre en az 15 dakikadır. Evet. Düşünün psikiyatri muayenesinde böyle şey de yoktu. Tamamen konuşmaya tabii dayalı. 5 yani. ya dakikada bir psikiyatri muayenesi olur mu? Psikiyatri muayenesi demek tamam. ne demek oluyor? Çok pahalı antidepresan ilaçları böyle tabii. Abi yazmak. Yani yazık. Yani bu memlekete yazık. Bu memleketin yani insanlarına yazık. Peki Her hastaların... Kalitesiz bir hekimlik hizmeti alınacakları bu gidişten anlaşılıyor. Peki ekonomik açıdan da onlar bu sigortalara doğru itilmeleri nedeniyle de... Bir... Genel sağlık sigortası bu senin dediğin hmm. şeyle ilgili hemen onu söylemek lazım. Genel sağlık sigortası yasası bu sosyal sigorta... Bu önemli. Ben sağlık, toplumu çok ilgilendim. Genel sağlık sigortası yasası çıktı ama çeşitli nedenlerle uygulanabilir durumda olamadı bir türlü. Ve 2012 yılbaşından itibaren uygulanacağını biliyoruz. Şimdi burada bütün herkes sigortalı olacak ve herkesten işte bu çok düşük ücretliler ki o da 300 lira civarında bir yani bu fakirlik sınırı olarak onun üstündekiler prim ödeyecekler. Bu primler karşılığında bir teminat paketi olacak. Bu teminat paketi çok dar. Yani her hastalığınızı onunla tedavi ettiremeyeceksiniz. Böyle olunca zaten devlet miktar katkı payı almaya başlayacak ve en sonunda takım özel sigortalardan Hı. tamamlayıcı sigortalar almak durumunda kalacaksınız. Aile de biliyorsunuz katkı payı ücretsiz Diye denilen başladın, yer katkı payı şimdi oldu 3 lira hani düşük gibi görünüyor ama bu tabii giderek artacaktır. Sonuçta paraya dayalı bir sistem parasız dönmez. Hangi parayla dönecek? Mecburen vatandaşın cebinden çıkacak. Bu ya para kazanmak isteyen bir sistem sağlığın ticaretleşmesi diyoruz. Burada vatandaşın cebinden çıkacak eninde sonunda. Şu anda zaten büyük ölçüde özel hastanelerde çok daha yüksek oranda bir para çıkıyor. Özel hastaneler memnun mu bunda? Özel, hastane, özel hastaneler memnun. Özel hastaneler memnun. Personel sıkıntısı e, var. Hı hı. Personel sıkıntısı da işte bu tam gün yasası ile bütün muayeneler, tıp merkezleri falan. Bundan sonraki süreçte tıp merkezleri de, de hastane olun ya da işte kapanacaksınız falan gibi şeyler söyleniyor. O, o nedenle bütün doktorlar, orada çalışan personel hepsi işte özel hastanelere, şuraya, buraya e, yani esas olması gereken yerlere Kaydırılacak <Gülüyor> surette bu yasalar düzenleniyor. Yani sonuç olarak tam gün yasası aslında sağlık iş gücünü yeniden düzenleme evet, yasasıdır tabii, tabii, tabii. diyebiliriz. Yeniden düzenleme yasası. Bu böyle yani. Ve bir paylaşım yasası. Evet. Ne kadarını özel sektör alacak? Şu anda %30'a varmış durumda SGK'dan aldığı pay özel sektörün. Ne kadarını üniversite hastanesi? Üniversite hastanesi kalmayacak. Yani ne kadarı kamu hastanesi, ne kadarı özel sektör alacak? Yani özel sektör ve kamu hastanesi kamuda İşletmeler vasıtasıyla özel sektör haline gelecek ve sonuçta e, sağlık alınıp satılan bir mal haline gelecek. Hasta mevhumu ortadan kalkacak. Hasta müşteri, müşteri olacak. Ha. Hastaneleri artık hastalığı müşteri Benim elimde şöyle notlar var. Bu genel sağlık sigortasından herkesin yararlanacağına dair hani böyle duyurular yapılıyor ama mesela aslında 18 yaşını dolduran ve çalışmayan kız çocukları eskiden yararlanırdı. Şimdi yararlanamayacaklar diye ben e, notlar almışım. Onun ben tam evet. bilmiyorum ama yani ee, o eğer kendi ebeveynleri sağlık sigortasına evet. yararlanıyorlarsa 18 yaşına kadar ücretsiz olacaklar evet. ama onların sağlık sigortası yoksa yararlanamıyorlar gibi ben biliyorum. Evet. Yani. Evet. Peki bu sistemi yani bu yavaş yavaş özelleştirmeye kayan sistemi Batı'da özellikle Amerika Birleşik Devletleri uyguluyordu ve benim bilebildiğim kadarıyla oralarda bu sistemin artık iflas etmeye doğru gitti yani. Çok fazla olumsuz yönü olduğu görüldü ve oradan bir takım geri adımlar, bir takım düzeltmelere gidiliyor. Ama biz bu batıda örneği olan ve kötü örnekler olan sistemi adapte etmeye çalışıyoruz. Bunun farkında değil mi peki bu yasaları değiştiren? Yani e, bunun yasaları değiştirmeye çalışanlar e, ya farkında değil ya da bu olaydan kendileri de büyük kazançlar elde edecekler Çok diye ilginç. insan düşünüyor. Özel sektör ve ilaç şirketleri bunu destekliyor mu? E tabii ki yani. Çünkü dediğin gibi ilaç sayılısı, zaten, ilaç sayılısı Zaten sonuçta arka planda onlar var. Yani bu, bu sağlığa büyük sermaye yatıran e, kesim var. Gerek uluslararası sermaye gerekse yani hastane, yerli sermaye. E, görüntüleme, ilaç şirketleri hepsi var. E zaten büyük hastane zincirlerine doğru gidiyoruz. E, dünyadaki işte bilinen büyük hastane zincirleri Türkiye'de gelmeye başladılar. Birçok hastane yabancı. E, sağlık sektörü tarafından evet. satın alınıyor ve e, büyük hastane zincir yani bu, oluşuyor. Bu e, sağlık parkları mıydı bundan sonraki e, aşağıda? Sağlık kampüsleri. Kampüsleri ne evet. olacak orada? Bu sağlık turizmi olacak orada. Yani orada her şey Ay, otel, işte, alışveriş, ya, ya. alışveriş merkezleri yiyecek, içecek, bölümleri. Tam bir piyasa yönelimli ee, her evet. dönüşüm. Her şey orada olacak ve yurt dışından insanlar getirilecek yurt dışından hatta reklam olsun diye önemli işte isimler doktor olarak gelip geçici süreyle belki getirilecek. Yani futbol nasıl evet. hani transferler yapılıyorsa böyle transferler olacak. Ama aslında bütün dünyada tabii eğilim böyle. Evet, evet değil mi? Ee, dünya Ama futbol be... pardon, futbol benzetmesi yaptın. Araya şike filan girer mi acaba? <gülüyor> yani şike girmez olur mu? Gereksiz ameliyatlar şunlar bunlar falan da. Veya Belki da de. Kendi has öteki hastaneye transfer vesaire. Tabii, transfer. Şimdi özel hastanelerde de. Kadro, kadro satın alınmıyor mu? Özel hastaneye kadro sınırlaması getirildi. Tabii evet. ona da hakim olmak gerekiyor. Çünkü böyle bir anda yani herkesin istediği yere gitmesini ne izin verdiğiniz zaman karışıklık olur. Herkesin kadrosu belirleniyor. Böylece şimdi ben bir özel hastanede çalışmak istesem bana diyecek ki kadronu işte satın al öyle gel. Bu nasıl oluyor? Bunu ben gazetelerde okuyorum ama belki... E, tabii, yani, yani mesela edelim. bir hastanede bir kadro var onun doktoru yok. Özel hastane Özel hastanede. Özel hastanenin kadrolarında bakanlık mı Bakanlık mıydı? Tamam. Evet. evet bir kadro o, o yok. Kadro fazla duruyor orada. Bu Hı. kadroyu alıyorsun ve öbür hastaneye... Aktar, Satıyorsun, aktar, kira aktar, evet verebiliyorsun. Abi, yani. Çok güzel ya. <gülüyor> bir de şey tabii mesela işte Amerika'dan bilmem nereden profesör şu şu şu bu hastanede hizmet vermektedir denebilecek. Belki bir kere gelecek tabii. bir daha hiç ortada değil aynı mi? Şekilde, Böyle tabii, bir şeylerde yaşanamayacak. Yani. Ondan sonra da işte işareye evet. yattım Rabbim Cleveland dedi diyeceğiz. O ne? Hay, <gülüyor> <gülüyor> gidenler de ne kadar sağlık evet. hizmeti alıyorlar? Yani Amerika'da da durum o kadar. Şey Orada da parayı bırakıp gelecek yani. Evet. Yani. evet. Peki da... Tayyip odası ne yapıyor son bir iki dakikada? İyi ya tayip odası e, yani Tayıp odası üyeler ne yapıyorsa o kadar bir şey yapabiliyor. E, Bakanlık'tan diyelemiyor musunuz? E, Yok, bakanlık'ta diyelemiyoruz. Bu tam yasasından bu, son çıkandan önce bir görüşme yapılmıştı. Orada seçimden önce hatta pardon seçimden önce yani biz nasıl işte %48 50 ile geleceğiz. E, onun için hani e, bizimle işbirliği yapın, beraber Hı -hı. çalışalım gibi e, ama bizim dediklerimiz doğru, dediğimiz evet, doğru, da evet. çalışın falan. Yoksa bizim bize muhalefet ederseniz biz %50 ile e, yani siz şey <gülüyor> yapamazsınız falan. <gülüyor> <diye. gülüyor> böyle sözler söylendiğini ben şey Aynen. yaptım. Yani durum bu ama sonuç olarak biz e, bunca eğitim almış insanlar olarak misyonumuzun ne olduğunun farkında olmamız lazım. Aslında herkes biliyor da nasıl bu işle başa çıkmak gerekir o konuda sıkıntı var. E, bu da demokratik ülkelerde sivil toplum örgütleriyle meslek odalarının faaliyetleriyle olacaktır ve diyalogla ve barışçı yollarla olacaktır. Gerçekten şimdi yani Van'da yaşanan e, ya. olayları izledikçe daha yapacak çok işimizin Tabii. olduğunu düşünüyoruz. Yani hakikaten işte organizasyonsuzluk hmm. vesaire falan. Orada o binaların işte yıkımı yarısı şeymiş e, oturulmayacak durumda Tabii. falan. Yani bunları gördükçe hepimize çok şey düşüyor. Sadece sağlık alanında değil toplumsal anlamda barış anlamında çok şey düşüyor. Evet. evet. Gerçekten. Peki. Programın sonuna geldik. Tanrı çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok güzel de bir mesajla bitirdiniz. Ben de aynen evet. katılıyorum size. Hakikaten toplumsal barış anlamında bir bütünlük içerisinde ve değerlerimizin kıymetini bilerek, Kesinlikle. her türlü değerimizin Kesinlikle. kıymetini bilerek yok etmemeye çalışarak. Evet. Ee, bu mesajlarla bitirelim. Evet. Bu Peki. kadar iç sıkıcı şeyden sonra. Çok teşekkürler Taner. Vakit ayırdın. Ben teşekkür ederim. Geldin ee, ve ilk programımızı bizde biz seninle yapmaktan oluyor. çok keyif aldık. Çok yerinde bir karar ve seçim ve konuktu. Evet. Toplumsal <gülüyor> barıştınız. Ben de şimdi toplumsal barışa bir katkıda bulunayım. Yaz aylarında bir Akdeniz'in Kadınları Sesi filan gibi bir konser dizisinde Aynur vardı. Sanatçı Aynur'un protestolarla karşılaşmıştı açık hava tiyatrosunda. Hmm. Aynur'un orada söylediği parçayı yani burada kimse protesto etmez diye onu dinleyerek programımızı kapatalım. Parçanın adı Revent. Efendim hepinize iyi hafta sonları hoşça kalın. Bu arada yarın 29 Ekim. Evet, Sen yani. bir şeyler söylersin. Sen söyle çünkü ben, benim elimde şimdi bir liste var onu okuyacağım ben de. Öyle mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet Hepinizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz bu vesileyle. Tekrar tekrar mi? teşekkür ediyorum ben de. Ben, ben, ben teşekkür ederim. Yani Cumhuriyet Bayramı için. dedin benim elimde şimdi bir liste var. Le Mont Diplomatik'ten Hı. her programda onu yapacağım. Bugün kimin e, ulusal bayramı? Bugün Yunanistan'a ve Çek Cumhuriyeti'nin ulusal bayramı. Onları çıkarttım. Ulusal bayramlar yani bizdeki hoş. gibi. Onlara da kutlu olsun Çeklere ve Yunanlara. Evet. Evet, evet. Aynur'la baş başa bırakalım seyircilerimizi ve hoşça kalın. Efendim. Çok teşekkürler. Hoşça kalın, iyi hafta sonları Hoş diliyoruz. Ederim.